Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve sallallahu ve sellem ve barik ala abdihi ve resulihi nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tabiyon behsanin ila yevmiddin emma ba'du Bugün 11 Mart 2014 Salı İlmi faydeler serisi derslerimizin 11. dersi Evet bugünkü ilk faidemiz Belki de ilk ve son bugünkü fayda olarak tabi Çünkü uzayabilir ha. Ya ya 11. Şüphe e, şüpheyle alakalı bir şüpheyle alakalı şöyle bir başlık atabiliriz. Cahreti özür görmeyenlerin En'am 19 şüphesi. En'am 19 ayeti nedir? Ve uhyie ileyye hadal Kur'anu li bihi ve men Bu Kur'an bana onunla sizi ve her kime ulaşırsa onu uyarmam için vahyolundu.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 bunu bu ayetin umumunun dışına başka naslarla tutuyorum. Elimde delil var. Nedir elinde delil? İşte mesela taberan'daki veya başka edeb-ül bazı rivayetler var. Mahlukatlar, gayib olan mahlukatlardan, sana gaip olan mahlukatlardan yardım istenebileceğine dair. Sahi veya hasen veya delaleti kat'i veya zanni önemli değil. Delil getiriyor. Doğru mu? O zaman diyor ben de senin yaptığını yaptım. Seninle benim aramda ne fark var? Demek ki mesele şu gün bulunduğumuz durumda ve makamda ve zamanda bu kadar basit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 ve davet-i sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in davetinin ulaştığı herkes hakkında fakat kamet aleyhil hucce. Onun hakkında hüccet ikame olmuştur. قال الله تَعَالَى, Allah Teala buyurmuştur ki lu'unzirakum bihi ve men Bu Kur'anla uyarmam için ve kendilerine ulaşan herkesi uyarmam için demiştir. Bunu Ed-Durru'l-Seniyye'de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 Doğru mu? O zaman Kur'an'ın bütün hükümleri buna dahil. Doğru mu? Şimdi bunlar birazdan geleceğiz. Neye haskıldılar Cehalet'e şirk meselesine has kıldılar. Ayete bakalım. Ayet umum. Doğru mu? İkinci umum ne? Her kime ulaşırsa. Şimdi hüküm olarak umum. Bir hüküm olarak umum diyeceğiz bu ayet. Ne? Kur'an'ın bütün hükümlerini kapsıyor. Çünkü Kur'an dedi. Demedi sadece ne? Şirk meselelerine has diye bir şey söylemedi. İbadet tevhidine has diye bir şey söylemedi. Fatiha'dan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 o Kur'an. Tamam. Kur'an. İki. Ve men belah. Ve men. Doğru mu? <gülüyor> Her kim. Tamam. Şimdi. Kur'an derken arkadaşlar. Bakın. <gülüyor> Kur'an derken. Fatiha'dan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 Hangi hükümler girer? Kur'an'ın hepsinin içinde ne var? Bunların isimlendirdiğiyle usul meseleleri var. Usul meseleleri Kur'an'da mı? Usul. Furu meseleleri Kur'an'da mı? He? Taaret meseleleri Kur'an'da mı? Us, us, us, hususun umuma atıfı önemli değil. Bunların tabiriyle tabii. Ben bunda tabirlerini hiçbirine bunların zikrettiği anlamda katılmıyorum. Onların isimleriyle. Şimdi isim sıfat giriyor mu Kur'an'ın içine?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 Nerede? Ha meleklere yazdık. Başka? Peygamberlere iman. <gülüyor> Sahabeler meselesi. Bakalım. Başka? Mesela Kur'an meselelerine var. Kur'an ses harftir. Kur'an mahluk mudur, dil midir, değil mi? Bir sürü ne var? Bakalım notlarıma. Uşur olsun, furu olsun. Mesela devam edelim. Kur'ulardan namaz, ha? Zekat, oruç, Dikkat edelim içki, İbn Kudame İbn Mez'un ne yaptı? İçkiyi helal saydı. İçki. Ha? Kur'an ulaştığı halde bak. Hicret, içki. İçkiye de bunlar kafiyedir ha. İçkin haram olduğuna.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 Sahabelerle alakalı var. Tekfir edilmemiş iş. Namazla alakalı problemler var. İbn-i dediği gibi bir adam cehaletinden şüphesinden dolayı namazın farziyetini inkarse yine tekfir olmaz. Zekat, oruç, aileti iman meselelerinde bu sırattır bir sürü problemleri var. Doğru mu? Kitaplarla alakalı bir sürü problemleri var. Ses harf meselesi, Kur'an mahluktur meselesi, meleklerle alakalı mutezilelerin pro problemi var. Doğru mu? İsim sıfatla alakalı 50 başka bütün fırkaların pro istisnasız problemleri var. Güzel. Şimdi gelelim şeye. Kime ulaşırsa. Deliye kullanı ulaştı mı? Şu anda deli, deli var diyelim burada. Kur'an burada mı? Burada aştı. Işte, Rafta Kur'an deli. Ha? Başka? Buluğa ermemiş. Ermemiş. Başka? <gülüyor> İkra altında. İkra'da biraz tafsil var da. İkra altında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 Türkçe Türk Çe okuyamayan okuyamaya na Türkçe Kur'an ulaşması ulaştığı kişiler ha düşün adam'a diyoruz ki adam Arapça bilmiyor Diyorsun ki Allah Azze ve Celle buyurdu ki ne buyurdu işte ve akıymus salate namazı kâmedin buyurdu tamam. Adam bilmiyor Arapça. Ha? Diyor ki ya sen ne diyorsun anlamıyorum. Kıymus Salat'e Kur'an ulaştı sana. Bittin senin işin gitti. Kur'an ulaştı sana. <gülüyor> Şimdi diyecekler ki bunların hepsi hariç diyecekler şimdiden zaten. Ben ona gelmeye neyle? Diğer delillerle. Biz de diyeceğiz ki diğer delillerde o zaman cehaletin özür olduğunu gösteriyor. O, o, bu ayeti bırak diğer delilleri tartışacağız Ama geleceğiz oraya. Şimdi bir sürü daha burayı çoğaltabiliriz. Bakalım başka aklımıza ne gelir? Tamam neyse. Şimdi bakın. Bu ifade...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 Ya meleklere iman ya da bir sürü fırkaların problemi var, hataları var. ve onlar da hariç diyor. İsim sıfat yoo onlar da hariç. Bunlar da kafi zaten. Kader meselesinde değil mi? Bir sürü problemleri var. Yoo onlar onlardaki bazı meseleler de hariç kitaplar. Yoo onlar da hariç. Ahiret günü iman sıratla alakalı, havuzla alakalı bir sürü fırkaların problemleri var. Ya onlar da hariç. Bak nasıl istisna getiriyorlara, tamam? Peygamberler hariç iman meselesi değil mi? Amel, iman imancızdır, olaylar. Değil mi? Diğer cehmiye'nin görüşleri sahabelerle alakalı. Haricilerin problemleri, değil mi? Şiaların problemleri. Namaz haric, zekat da problemler var haric. Kudahnı bilmez, onun içkiyi o da haric. Oruç meseleleri yok o da haric. Ayette hiçbir şey bırakmadılar. Yani paran parşaya bölümü geliyoruz. Diyoruz ki deli haric. O haric. Ona da Kur'an ulaşmış. O da kime giriyor ama haric.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 Diyoruz tamam isim ya diyor, isim sıfat ha, bunlar hariç delil var neredeyse delil kader meselesi diyorlar yok delil var birçok cüzlerinde de hepsinde değil onda da paramparça yapmışlar zaten meleklere iman onlarda da delil var bunlar hep hafif meselelerdendir bunlar buna girmez falan ne yaptılar bu umumu da paramparça yaptılar bu umumu da gerekçe ne? Şimdi buradan itibaren çok önemli şimdi bak gerekçe biz Türkçe ismi gerekçe Arapça'daki ve Arapça'daki demeyelim ilmi platformdaki ismi nedir gerekçenin? İlet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 ulaşması aynı zamanda onun fehmetmesi, fehmedilmesi ve şüphelerinin izale edilmesiyle hüccetin ikamesi yerine getirilir Kur'an ulaşmasında. Tamam? O zaman biz bu ayeti şu kayıtlarla beraber alırsak diyoruz onlara alırız. Ne? Bu Kur'an bu Kur'an bana onunla sizi ve her kimi kime ulaşırsa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 Kim bilir o neredeydi şey dururken. Doğru muydu? Yaparken, daha Anladım. Tamam. Şimdi cehaleti özür görmeyenlerin Enam 19 şüphesi. <gülüyor> Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَوْحِيَ اِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لُؤُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ Bu Kur'an bana onunla sizi ve kime ulaşırsa onu uyarmam için vahyolundu. Diyorlar ki ayetteki delil olma şudur. Allah Azze ve Celle uyarılmayı ulaşmaya bağlamıştır.